Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisle beraber Ey men senne fil islami sünneten hasene Ya da sünneten seyyye hadisinin Nerede ve nasıl olduğu siyah ve sibakına bakarak bağlamına bakarak Ve yine Allah Resulü sallallahu anh'ın Kulle bid'atin dalaleh ifadesinden Kulle lafzının umumiliğini Ve yine Umar radıyallahu anh'ın Umar radıyallahu anh'ın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 ve az önceki maddelere muhalif olmayan dolayısıyla da yerilmeyen bir yeniliktir diyor. Bu da El, El Beyhaki'nin Menakubu Şafii isimli eserin 1. cilt 469. 469. sayfada ifade ediliyor. Yine Ebu Şame'nin El Bayis isimli eserinin 94. sayfasında yani İmam-ı diyor ki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 Yani biz öncelikle bu sözü İmam-ı Şafii söyledi mi? Ya da hangi manada söyledi? Buna geçmeden önce öncelikle kimden gelirse gelsin hiç kimsenin sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sözüne karşı bir hüccet olarak görmeyiz. Yani İbni Abbas Rahimahullah'ın ifade ettiği gibi diyor ki Erahüm seyahlekûn Açıkola, Allah ve Rasul, ve ya kulon, Allah ve Rasul, ve ya kulon, Allah ki Rasul, ve ya kulon, Allah ve Rasul, ve ya kulon, Allah ve Rasul, ve Allah ve Rasul, böyle buyurdu onlar diyorlar ki Rasul, ve ya yani kulon, Allah ve Rasul, ve ya kulon, Allah ve Rasul, ve Allah ve Rasul, ve ve Rasul, ve ya kulon,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 Vemen yuşak Ra min tebe huhu deette bir gay sebi mu nulle lihi cehennem ve etmas Eey yani e, hak kendisine belli olduktan sonra kim Rasule muhalefet ederse ve müminlerin yolundan yüz çevirirse onu gittiği yolda tek başına bırakırız ve cehenneme süreriz sözü. Aynı şekilde Nur suresi 63. ayette buna değil ve buna benzer birçok delil var. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in dışındaki herkesin sözü kabul edilir de reddedilir de. Ey yani Allah Resulü Vesselam'ın sözünü reddetmek isyandır. Sapıklıktır. Ancak onun dışındaki kimselerin sözü kabul edilir de reddedilir de diyor Abdullah İbn Abbas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 bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu şey merduttur. Buhari ve Müslim'de geçen muttafakun aleyh olan bir hadistir bu. Ya da e, İmam Müslim'de Müslim'in ifade ettiği, sahih Müslim'de kayıtlı olan Men aleyhi kim bir amel işlerse ve bu işlediği amel üzerinde bizim bir emrimiz yoksa bu amel merduttur demesi. Ya da Aleyhisselatü Vesselam'ın kulle bid'atin dalale ifadesi burada istisnasız hiçbir istisna olmaksızın e, ki olsaydı ayset Vesselam bunu ayırdı, ayırırdı bütün bid'atlerin sapıklık olduğudur. İmam-ı Şafii övülmüş bid'atı kitap ve sünnete muhalif olmayan şeklinde sınırlamıştır. Hatırlayınız o menkibat Şafii'de geçen, e, bu e, Beyhaki'nin Menkibat-ı Şafii isimli eserinde geçen bu sözü, İmam-ı Şafii dedi ki Bidat-ı Mahmud'e ve Bidat-ı Mezmûme Ey iyi bidat kötü bidat ya da övülen veya yerilen bidat derken bu övüleni şu şekilde açıkladı. Dedi ki Kur'an'a, sünnete ve icmağa aykırı olmayan bidat. O zaman bunun sözlük manası ile bidat olduğu anlaşılır ya da bunun hangi bir bidat olduğunu biraz daha açacağız. Ve yine i̇mam Şafii'nin İmam-ı Şafii'nin burada bidat-ı mahmudeyi kitap ve sünnete muhalif olmayan şeklinde sınırlamıştır.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 Ni'metü'l bid'ati hazih demesi, ey bu ne güzel bir bid'attır demesi sözlük manada cevap vermesidir. Evet. Yani evet benim halifeliğimin bir e, ilk dönemlerinde bu namaz bir imamın arkasında kılınmıyordu. Yenilik olarak bir bid'attır. Ya da Ebubekir radıyallahu anh döneminde bu namaz bir imamın arkasında kılınmıyordu. Doğrudur.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 bid'at-ı mahmude derken yani İmam Şafii Rahimahullah da sözlük manasıyla yani ey yani ümmete fayda sağlayacak Kur'an ve sünnetin Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında veyahut korunmasında alınan tedbirler yapılan işlerin işleri kastederek ey bid'at-ı mahmude dediği ancak buradan kastının şerei i bid'at olmadığı bid'at-ı mezmumeden kastı ise yerilen bid'attan kastı ise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 her bid'at sapıklıktır sapıklık sınıfına girer üçüncüsü İmam-ı Şafi Rahimahullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetine olan bağlılığı ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in hadisini reddedenlere karşı şiddetli tavrı ile tanınmış ve rivayet edildiğine göre ona bir konuda soru sorulduğunda şöyle demiştir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 bu konuda aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. O da diyor ki peki diyor sen sen aynı görüşte misin? Yani Resulullah'a katılıyor musun gibi aleyhissalatü Aynı dün örnek verdiğim yerdeki gibi. Diyor ki ne bırak Kur'an ve sünneti bak ne diyorlar Allah'a güver. Diyor ki sen aynı görüşte misin? Bunu söyleyince İmam-ı Şafii titremeye başlıyor. Ayağa kalkıp diyor ki be adam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 Çünkü az önce ne dedik? "Vamen min Hak kendisine belli olduktan sonra. Ey resûl üs uygulaması, resûl üs sözü bir konuda belli olduktan sonra kim ona muhalefet ederse. Dolayısıyla Aişe valid emrine muvafakat edilir. Allah resûl üs emrine muhalefet edilmez. Sünnet konusunda böyle bir tavır içinde olan birisinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in kulle bid'atin dalâleh sözüne muhalif olması nasıl mümkün olabilir? Aksine böyle bir kişinin sözünün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sözüne karşı olmayacak şekilde yorumlanması gerekir. Bu da İmamı Şafii'nin bid'at-ı mahmude deyimini sözlük anlamda kullandığı sonucunu doğurur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 ortadadır. Yine İmam-ı Şafii rahimehullah el Üm isimli eserini e, yazıyor. Bu eseri ortaya çıkardıktan sonra talebesi el Müzeni var. İmam Müzeni İmam-ı Müzeni'ye bu kitabı 80 küsür defa okutuyor. Dikkat edin. Ve her okuyuşta bir hata buluyor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 kusurlu veya sapık anlayışlarını İmamı Şafii'ye nispet edenler gerçekten İmamı Şafii'nin anladığı İslam'ı anlayamamışlardır. İmamı Şafii rahimeullah diyor ki: "Benden duymamış olsanız bile Resulullah aleyhissalatu vesselam'den gelen her hadis benim sözümdür." Yani onlar dinin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 ve Kur'an ve sünnettekini alınız diyor İmam Şafi Rahim Allah biz bunları e, taklit isimli amelde taklit ve itikatta taklit isimli derslerimizde elhamdülillah bunların hepsini topladık bunların hepsini getirdik yine kendisi diyor ki bir gün kendisine diyorlar ki Resulullah ve Vesselam'den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 Tut Tesis isimli eserin 108. sayfasında yine İmam-ı Şafi'ye Şafi'den bir söz var. Diyor ki İmam-ı benim söylediğimin hilafına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den hadis ehlince sahih bir haber varit olan her konudaki sözümden hem hayatta hem de ölümümden sonra dönmüşümdür. Diyor ki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 veyahut uydurulmuş bir rağbet ederken İmam Şafi'nin diyorlar. Bir adet hasene ve bi'dat-ı seyyi'e diye ayrımı var. Biz de ona tabiiz. Dolayısıyla o bizim büyük imamlarımızdan birisidir diyorlar ve bu konuda aslında İmam Şafi'ye muhalefet ediyorlar. Niçin? Çünkü İmam Şafi'nin az önce e, onun sözlerini naklettik ve ve sahhal hadis mezhebi hadis sahihse o benim mezhebimdir demesi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 ya da bir daha hasaneyi meşrulaştıracak bir delil daha getiriyorlar. Bu delil nedir? O da İz bin Abduselam'ın sözüdür. Asıl, asıl ismi Abdullah Aziz bin Abduselamdır, ancak İz bin Abduselam diyeceğiz. Bismillah. çünkü bu ismiyle meşhur olmuştur. İz bin Abduselam, rahimahullah.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 Resulullah Aleyhisselatü vesselam'in sözüne karşılık tercih edecek değiliz. Yani İz bin Abdüsselam'dan da gelse, İmam-ı Şafi'den de gelse, Ebu Hanife'den de gelse, İmam Malik, Ahmet İbni Hamel veya bir başkası. Çünkü bir Müslüman şucu, bucu değildir yani. Bir Müslüman şucu veya bucu değildir. Yani demin dedim ya kendi bid'atlerini İmam-ı Şafi'ye nispet ediyorlar. Maalesef bakınız mesela bugün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 Sözün kimden çıktığına değil Sözün hak olup olmadığına Bakmaktır Dolayısıyla kimden gelirse gelsin Fesu Aleyhisselatü Vesselam, Emrine muhalif olan bir sözü Reddederiz bu bizim duruşumuzdur İkincisi Bakınız İmam-ı bir Rahimahullah Ne diyor bununla ilgili Yani az önce bu taksim yaptı ya Hani gruplara ayırdı Diyor ki i̇mam bir Şatibi Bidat konusunda böyle bir ayrım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 kendisiyle tana, tana, tamamlandığı bir vacip olduğu için şer'i manada kendisine bid'at denilemez. Ve yine mendup kısmına bir örnek getirmiş İz bin Abdüsselam'ın kendisi. Allah ona rahmet etsin. Ee, bir örnekte nahiv nahivden sonra e, mendup kısmına teravih namazı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 İz bin Abdüselam haz duyulan şeylerde genişliği örnek vermiştir. Bu da şer'i anlamda bir bid'at değildir. İsraf derecesine varan bir uygulama olduğu zaman bid'at değil haram ve günahlar kısmına girer ki bid'at ile günah arasındaki fark bellidir. bir bu örnekleri ayrıntılarıyla vermiştir. Yani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 Rabbi qini azabake yevme teb'at ibadak ey Rabbim kullarını haşredeceğin günde beni azabından koru Bütün hayır ve güzellikler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a tabi olmaktır diyor e, İzz bin Abdus Yani birisi ona soruyor diyorlar ki namazdan sonra ikin, sabah ve ikindi demek ki eski eskiden bu biratı yapanlar sabah ve ikindi namazından sonra yapıyorlardı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 bunu işlemiştik. Dedik ki sünnet ikiye ayrılır. Terki sünnet, ameli sünnet. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terk ettiğini terk etmek sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığını yapmak sünnet. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve nerede elini açtıysa sen orada elini aç dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve nerede elini açmadıysa dua esnasında sen de orada elini açma. Aleyhisselatü Selam mesela ezanla kamet arasında elini açarak dua ettiğine dair rivayet var. Efendim oruçluğunun iftar vakti elini açtığına dair rivayet var ve buna benzer. Ancak ezan duası için Aleyhisselatü Vesselam ellerini açmadı. Ya da namazdan sonra yani selam verdikten sonra orada dua tahsis ederek ellerini açıp dua etmedi. Dolayısıyla İz bin Abdülselam buna değinerek diyor ki elleri yüze sürmek cahilin işi olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, ellerini açmadığı yerde, elleri açmak, elleri açarak dua etmek ancak bir bidattır. Yine, konutta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirilmesi doğru değildir diyor kendisi İz bin Abdüselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirirken bir şey ilave etmek veya eksiltmek uygun değildir demiştir. Yani nakillerin dışına çıkmak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 Şer'i ıstılahta İsset ve Selem'in ifade ettiği gibi Kulle bid'atin dalale Bütün bid'atler sapıklıktır. Dinde bidat hasene görüşünü öne sürmenin en önemli sebeplerinden biri bazı rivayetlerde ve ilim ehlinin sözlerinde yer alan bidat hasene tabirinin şer'i anlamda mı yoksa sözlük anlamda mı kullanıldığının birbirine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 قال عمر بن الخطاب رضي الله Ömer dedi ki bu ne güzel bir da'attır. Gelir der ki kale İmam-ı Şafii fi menakıbi'ş-Şafii. Menakıbi'ş-Şafii de der. Efendime söyleyeyim ve delil getirir der ki İmam-ı Şafii bid'atu mahmuda ve bid'atu mazmumada diye ikiye ayırdı. Övülen ve yerilen. Ondan sonra getirir size delil der ki ne İzz bin Abdüsselam dedi ki Allah hepsine rahmet etsin. Dedi ki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 e ee, az önce okuduğumuz ayet El yevme ekmeltu lekum ve etmemtu aleikum ni'metî ve radîtu lekum Bugün sizin üzerinize dinimi kemale erdirdim ve nimetimi tamamladım ve din olarak size e, İslam'dan razı oldum demesi yüce Rabbimizin. Ey bu din kemale erdi, tamamı erdirdi. E, erdi istihsan diyerek, daha güzel diyerek ya da güzel görerek bir şeyi ortaya atmak ya da hasene diyerek bir bilati ortaya ihdaf etmek Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın emrine muhalefet etmektir. Çünkü Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki: Ümmü Na'a Radıyallahu rivayet etti. Muttefakun aleyhi olan bir hadis-i şerifte: "Men ahdasa fi amrina hada ma leysa minhu fehuve rad. Men amila amelen ma leysa alayhi amruna fehuve rad." Kim bir dinde, kim bu bizim bu dinimizde yani bu işimizde Kendisinde olmayan bir şeyi ihdaf ederse bu şey merduttur. Kim bir amel işlerse ve bu işlediği amel e, amel üzerinde bizim emrimiz yoksa bu şey merduttur. Yine kulle bid'atin dalala, her bid'at sapıklıktır. Kulle dalaletin Finnar ve her sapıklık da ateştedir. Ve yine e, e, efendime söyleyeyim e, dersleri dinleyen kardeşler e, çok iyi bilirler ki Allah Resulü ve Vesselam'ın kendisi ve ashabı bid'atı öven bidat haseneye vurgu yapan hiçbir ifade kullanmamışlardır önümüzdeki derslerde geleceği gibi masiyet ehli kimse mahiyet işleyen kimse günah işleyen kimse tövbe eder ancak bid'atçı kimse tövbe etmez niçin? bir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 çünkü bidat ehli kimse yaptığı işin iyi olduğunu düşünür. İyi olduğunu kabul eder. Onunla Allah'a yaklaşacağını umar. Aynı ee, Kehf suresinde haber verildiği gibi. Kul hal nunebbiukum bil akhsarin Size ameller bakımından insanların en şerlisini söyleyeyim mi? Ellezine dallasaa'yuhum fil hayata dunya ennahum yahasibuna enhum yuhsinuna sun'a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 Allah azze ve celle bizi her türlü bidatten sakındırsın. Bidatın iyisi yoktur. Bu anlamda ilim ehlinemizin, ilim ehlinemizle söylediklerimizin, söylediklerimize muvafık olduğumuzu, ey mutabık olduğumuzu buradan bidat hasene yanılgısı içerisinde olduğunu olanlara, bidat-ı hasene yanılgısı içerisinde olanlara reddiyemizi vermiş bulunuyoruz. Allah Azza ve Celle e, bid'ata düşen ve bu anlamda bid'atı Allah'a yaklaşma vesilesi olarak görülen, görenlere de hidayet etsin ve hepimizin ayaklarını ashabın menheci ve ashabın yolu üzere sabit kılsın. Ve hâzihi ve a'lem ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala muhammed subhânek allâhummâ bi hamdik